Sudan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan sudan gelen hoş geldiniz ben Akkün İlhan 2018'in son sudan geleninde gıdadan bahsedelim dedik İstanbul'un yiyeceği içeceği pek çok şey ülkenin ve hatta dünyanın dört bir yerinden geliyor artık domatesimiz Antalya'dan geliyor muzlar Ekvador'dan geliyor bunların karbon ayak izleri var karbon emisyonlarına neden oluyorlar Raf ömürleri uzasın diye üzerlerine sıkılan kimyasallar var, daha sık üretilsin diye harcanan e, su var. Gittikçe su ayak izi büyüyor bu ürünlerin. Dolayısıyla böyle bir tarımın da yaşam kaynaklarımızı tüketmesi ve kirletmesi çok normal. Dünyaya iyi gelmeyen bu ürünler insan sağlığı için de iyi olamaz elbette diye düşünüyoruz. Bugün entansif tarımdan değil yerelde üretimden ve temiz gıdadan bahsedeceğiz. E, stüdyomuzda da temiz gıdanın peşine düşmüş iki güzel konuğum var. Uğday Derneği ve Yeryüzü Derneği'nden Elif Yıldırım ve Ercüment Yıldırım Açık radyomuzdalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür evet, ederiz, sağ en olun. Sonunda, <gülüyor> en sonunda sizi e, buraya konuk edebildim. Aslında aylardır uğraşıyorum gelsinler diye. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, şimdi sevgili Elif ve Ercüment, konumuza geçmeden önce dinliyorum, e, istiyorum ki dinleyicilerimiz biraz sizi tanısınlar. E, i̇kinizin de önceleri başka eğitimler e, aldığınızı ve ona göre işlerde çalıştığınızı biliyorum. Şimdi ise bambaşka işlerin peşindesiniz, temiz gıdanın peşindesiniz. Yani nasıl başladı bu süreç biraz ondan bahsedelim. Tabii, e, biz... İlk başladığımız nokta aslında kimize kurumsal kimlikleri olan ben haklı ilişkilerde Ercü'nün de bir matematik mühendisi ve network üzerinde bilişim sektöründe çalıştığı bir işlerimiz vardı. Hı. Kendimiz ilk evlendiğimiz seneler... Ne yapabiliriz nasıl eğlenebiliriz hafta sonlarımızı daha aktif nasıl geçirebiliriz diye düşündüğümüzde Beykoz Belediyesi'nin açtığı ufak hobi bahçelerini bulduk. 50 metrekare içinde bir evi olan e, hem suyu elektriği her türlü ihtiyacını da içinde bulundurduğu bir durum vardı. Ee, peki dedik fide ne yapacağız biz buraya ne ekeceğiz ne dikeceğiz evet. diye düşünürken e, o zaman yine Cumhuriyet Gazetesi'nde çok ufak bir ilan gördü. Yeryüzü Derneği'nde e, ücretsiz fide dağıtıyorlar ve tek koşulu bizimle tanışmasıydı. <gülüyor> Biz Çok gittik da. karı koca, dedik ki ya işte böyle böyle bir şey gördük. bizimle de burada Beykoz Belediyesi'nin bize tanımış olduğu ufak bir 50 metrekare alanımız var. Hani biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Kent Bahçeciliği projelerinin ilk yılıydı onların da. Hmm. Aa, dedik, Süper, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Anlattılar bize. Biz karı koca çıktık ve ben şey dedim ya dedim... Evcil evet, geldik biz buraya ama Hani acaba mı ya? Yani ne bunlar bize böyle? verecekler falan. Benim, benim Pazartesi gitmem lazım sabah altıda kalkmam lazım bir hayatım var. Ay, girdik biz bu işlere ama falan. Ee, bir de Bekos bu 50 metrekare alanın tam ortasına bir ev kondurmuştu. O evin hmm. içerisinde işte eşyalarımızı bırakabileceğimiz bir alan. Bir de Evden daha büyük bir veranda vardı. Yani ev kulübe aslında 3 metrekare <gülüyor> tabii. <gülüyor> üç metrekare. 50 metrekare alan içerisinde 3 metrekarelik bir yani kulübe lans ediyoruz. O kulübenin işte o verandası ben şey dedim yardım. Bunlar bize varmazlar bu fideleri. Ay bu veranda da çok güzelmiş. Ben dedim <gülüyor> pazar kahvaltılarımı bundan sonra burada yapmak istiyorum. <gülüyor> Ama bak şu yarışlar ne hakikaten bize o fideleri verdi. Ercih hakikaten onları ekti. Ben hala uzaktan böyle meraklı falan bu seyrediyorum ama çok da ilgilenmiyorum. Bir iki yıl böyle geçtikten sonra biz acaba bu nazir ne değildir? Yani biz bunu birazcık daha araştıralım, taraştıralım dedik. E, erce o dönem e, yine İsmail'in başladığı bahçecilik kurslarına başladı. Hı hı. Oradan merak sardı, tarım okudu. Onun üzerine işte kent bahçeciliği üzerinde uzmanlaştık ve devam etti. Hakikaten e, şimdi artık kendisi bir takım seminerler veriyor. Ben de acaba bu işi biz kendimiz bıraksak da Acaba doğru gıdayı, sağlıklı gıdayı e, kendimiz daha iyi nasıl tüketebiliriz? Ve bunu tüketirken de başkalarına nasıl anlatabiliriz? Hani hmm. acaba meslek olarak mı seçmeliyiz? Bu mesleği seçip de bu işten acaba nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüz organik pazarlarla yolumuz kesişti. Organik e, üreticilerle görüşmeye başladık. E, i̇şte kendimize uygun bir tane bulduğumuz zaman da Organik pazarlarda da başladık çalışmaya. Şimdi Kadıköy'de, Şişli'de e, ve Kartal pazarlarında yerlerimiz var. E, i̇lk başta ben sadece ilgileniyordum. Erçuğina kurumsal kimlikle çalışmaya devam ediyordu. Sonrasında hani ufak ufak işler birazcık büyümek değildi. İnsanlar beni tanımaya başladı. Hı hı. Daha doğrusu organik pazarlarda kadınlar bu kadar aktif değildi erkekler al ver sattım aldım fakat ben öyle olmadı ben hani e, Ercü'nün de öğrendiklerini bana aktarması benim de birazcık işin içine girmesi kent bahçelerinin ilerlemesi eee gibi konularda biraz daha aktif rol almaya başlayınca e, müşteriyle diyaloğa geçmeye başladım. Hı hı. Müşteriden gelen talepler, insanlardan gelen talepler, hani acaba nasıl olur, nasıl gider birazcık daha araştırınca böyle e, alışveriş yapmasa da, da sohbete gelen bir kitlem oluştu. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle böyle dedik ki hani bu iş oluyor. Ben bir yerden sonra çok yorulmaya başladım o o noktada Erjuman da de bize de çok bana destek oldu. Sağ olsun hiç yalnız bırakmadı. Sonrasında da beraber çalışma kararı aldık. Şimdi ben bu kadar hani böyle kısa anlattım ama hani aslında bu bayağı maceralı. Aynen, bir 6 e, bu 7. senemiz. Aha. Yani bayağı uzun bir süreç aslında geçirdik birlikte. <gülüyor> Şimdi ben, de ben... çalışıyoruz birlikte. Aynen. Şimdi ben bu soruyu özellikle soruyorum çünkü bir sürü insan işte çalışıyor ama yaptığı işi sevmiyor. Ve hani böyle hep bir şeyleri değiştirmek için geç olduğunu düşünüyor. Yok, falan. Hiçbir o yüzden zaman sizin geç hikayeniz o kadar güzel, <gülüyor> ve inham verici bir hikaye ki... ...ve sadece bir kişinin hikayesi değil, bir çiftin hikayesi. Evet. O yüzden böyle ısrarla soruyorum yani bu soruyu size. Yani e... hatta hani ben iki kere trafik kazası geçirdim ve hani arabalardan çok korkardım. Bu işi yapmaya başladıktan sonra baktım arabasız olmuyor. Öğrenmem gerek. Yani hani gerçekten hani bir yerden sonra bu işi götüreceksem ve istiyorsam bir şey olmalı. Sağ olsun derci öğretti ve şimdi araba da kullanıyorum. İşte Harika. transit de kullanıyorum. <gülüyor> Onası yolda beni yani çok şaşırıyor insanlar. Eee ama hep birbirimizi destekledik. Evet. Ee, i̇lk başta argument beni e, bilgisiyle sonrasında ben onu biraz cesaretimle hani böyle birbirimizi Aha. destekleye destekleye geldik. Ee, ben biraz daha kolay bırakmaya zaten hazırdım. İlk iki yıl zaten şöyle oluyor. İşi bırakmaya diyorsun evet. değil mi? Ee, evet. İlk iki yıl işi bırakıp bu işe başladığımda e, ya ben dönebilirim. ...noktası vardı. Ya yani tamam hani oldu oldu olmadı ne yapalım ben denedim olmadı diyordum. Ama işin içine girip temiz gıdaya, doğru gıdaya, e, sertifikalı gıdaya... E, ...daha çok insanları ulaştırmak isteği oluşunca... ...ya biz doğru bir yerdeyiz, doğru bir şey yapıyoruz. Sakın saçmalama, aynen yoluna devam ette de geldim. Yine dediğim gibi sağ olsun çok destekledi. Şimdi evet. de birlikte birbirimizi destekliyoruz. <gülüyor> Belki doğruyu böyle bulduk aslında. Evet, ben de tabii ki benim evet, evet birlikte bulduk, keşfede keşfede. Beni tabii merak kesmeyince işte o bahçıvanlık kursu, tarım eğitimi, tıbbi aromatik bitkiler, permakültür tasarımı, tabii Yeryüzü Derneği'nin kent bahçeleri projesi önemli bir eksendi. Hı, hı. O belirli bir noktaya gitti ve insanlarla buluşuyorsunuz. Şu anda mesela çocuklarla da çok fazla buluşuyoruz. Evet. Anaokullarıyla da çalışıyoruz. Hem eğitim hem de onların mutfağına ürün sağlamak anlamında. İşte aldığınız karşılık çok güzel. Çünkü sağlık için insanlar size geliyor. Aynen. Ee, bu manevi tatmin de ortaya çıkartıyor tabii ki. Bir de evet. şu var, hani biz pazarlarda çok sık görüyoruz ve müşterilerle ve çocuklarla da birebir görüştüğümüzde hakikaten Kadıköy ile de çalışıyor Ercü. Ee, Saman Ev projelerinde, inşaatında çalıştıktan sonra hmm. şimdi devamında da oradaki her anaokulu başvuran Kadıköy Belediyesi'nin anaokullarında eğitim veriyor. Her pazartesi günü gör ki e, ya yani çok acı ama ya yeni çocuğu olmuş ya da ölmek üzere olan insanlar sağlıklı hı. gıdanın peşindeler. Sadece onlar yani. Evet yani hani <gülüyor> hakikaten ben bu işi gönüllü, ah evet ben sağlığım için bir şey yapmalıyım diye yola çıkan, hastal olmayı beklemeden ülemeden, e, yola çıkan o kadar az insan var ki e, bu çok üzücü e, diyorlar kendisize hani nerede güveneceğiz? hani. Eğer müsaitseniz daha yani çok kısacık tamam, tamam. organik tarımın esasları konusunda bahsetmek istiyorum. Biz eğer e, bir tarlada organik tarım yapmaya karar verdiysek bunun koşulları var. Bu koşulları sağlamak çok kolay şeyler değil. Hani tamam havaalanından oradan buradan uzaklık en çok bilinen noktalar. Ama onun dışında toprağınızın kalitesi, suyunuzun kalitesi. ...yaptığınız işin kalitesini denetleyen il, ilçe tarım, e, sertifika kuruluşları, e, dernekler ve e, tarım bakanlığı var. Yani o kadar çok noktadan hem gönüllü hem zabıtasıyla hem özel kuruluşuyla denetleniyor ki bu iş... E, lütfen hasta olmayı beklemeden ya da çocuğunuzun olmasını beklemeden bazı e. şeyleri araştırarak e, Hı -hı. sağlığımıza sahip çıkalım. Diyeyim. Evet yani <gülüyor> bedenimizin sağlığına sahip çıkalım e. kesinlikle. Şimdi bu e, bir ürünün organik olup olmadığını nasıl anlıyoruz diye bir soru sorayım ben. Nasıl anlayacağız? Şimdi her üründe gözle anlaşılmaz önce onu söyledim. <gülüyor> evet. Eğer ürün kapalı ürün ise yani bir ambalajı var ise. İşte bu bakliyat olabilir, süt ürünleri olabilir gibi paketli bir ürün ise üzerinde Tarım Bakanlığı'nın organik logosu vardır. Hı hı. Ve olmak zorundadır. Eğer ürününüz organik değilse o organik logoyu kullanamazsınız. Kullanırsanız çok caydırıcı, ciddi cezaları ve suçu vardır. Cezaya hı hı. çarptırılırsınız. O yüzden kapalı üründe işimiz kolay. Logo varsa organik ve güvenli diyebiliriz. Evet. Açık ürünler için ise Elif'in söylediği takip mekanizmaları var. Bir ürün tarladan hasat edildiği andan satışa sunulduğu ana kadar ve satışa sunulduğu yerden çıktığı ana kadar. Yani domatesi tarladan topladınız hop bir kayıt alınıyor. Hı hı. Organik ürün hasat edildiği yola çıkıyor. Yolculuğu süresince belgelerle takip ediliyor. O organik ürün satışa sunulduğu anda... Kartal Organik Pazarda, Katılıköy Organik Pazarda, Şişli Çişli Organik Pazarda, pazar alanına girdiğinde tekrar belgeleri kontrol edilerek alana giriş izni veriliyor. Ha, tamam. Girdi satıldı ne hala güvenli ürün ulaştı belgeler eşliğinde. Satılamadı ise pazar alanından çıkışta da kayıt altına alınıyor. ...hangi ürün, hangi üreticiden... ...ne kadar çıkış yapıyor... ...ta ki yeni adresine ulaşıncaya kadar. Evet ama diyelim ki ben... ...şüphelendim, hani açık ürün aldım... ...o zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman mi? yapacağınız... ...çok şey var. Birincisi aldığınız... ...alandaki yerel yönetim yani... ...belediyelerin organizasyonunda... ...oradaki görevlere, ikincisi... sivil toplum örgütlerine, İstanbul'daki... ...pazarları genelde buğday derneği... ...denetliyor, onlara verebilirsiniz. Dahası da... ...hiçbir şey yapmadan... E Tarım ilçe müdürlüklerine 174 hattından ihbarda bulunabilirsiniz. Ben şu lokasyonda şu üreticinin şu ürününü aldım ve bu üründe şüphe içerisindeyim. Dediğinizde bu kayıt oluşturulur gerekli denetimler yapılır ve denetim size ulaştırılır. Bu yasa olarak zorunlu olan bir süreç. Size Hı. geri dönüşü olur. Ve bu iş Hı. çok hızlı yapılıyor. Öyle zannedildiği gibi değil. Yani alo 174'ü aradığınız takdirde eğer e, şişli organik pazarından aldıysanız bir hafta içerisinde size tekrardan tahtanıza gelip sizi bulup e, etiketinizden yasal belgelerinize kadar, faturanıza kadar her şeyi denetleyip numune alıyorlar. Aldıkları numuneyi e, size veriyorlar. Kendileri alıyorlar kendilerine bir de yedek alıyorlar hmm. yani hani e, çok ciddi bir prosedürle gidiyor geliyorlar ve bu işi yapıp sonucunda tahlilleri de bir hafta yani hani şikayetinizle tahlil sonucunu öğrenmeniz iki haftalık bir süreç maksimum hmm. yani oldukça ben bürokratik bir şeydir diye düşünüyorum ama çok değil çok hızlı bu... dönüyorlar ve süreğin... size de bilgi veriyorlar Süreci çok hızlı bir şey çünkü düşünün yani domates dedik domatesten gidelim hasat ettiğiniz 800 kilo domates Evet. herhangi bir noktada şüphe varsa işte bu şikayet de ortaya çıktıysa hemen müdahale edilmesi gerekir ve ilgililer gerçekten ediyor çünkü Hı -hı. sağlıksız olduğundan endişe edilen yüksek miktarda bir gıda var ortalıkta. E çabuk bozulabilecek, çabuk, çabuk ve önlem alınıyor. Bunu da güçlendirmek için çok çeşitli çalışmalar yapılıyor. Onu anlatmak çok uzun ama e, esnafıyla, üreticisiyle, sivil toplum örgütüyle birçok kurum bir araya geliyor. Ve buradaki denetim mekanizmalarını daha da ileriye taşımaya çalışıyorlar. Aslında. Bu yaşamsal önemi olan bir konu. Yani demokratik bir tarafı da var değil mi? Aynı var. zamanda Tam, herkes tabi. bu şeyin, bu sürecin içine dahil aynen, oluyor. Evet aynen. Evet. Ee, yani hani bence çok iyi sistemi olan bir şey. Yani aklınızla alıyorsunuz, güvenerek hmm. değil. Yani biz güven üzerine tabii ki bir iş yapıyoruz. Hani insanlarla sohbet ederek bir güven ortamı oluşturuyoruz. Ama esas en önemli şey, sert, yani ehliyetsiz nasıl araba kullanmıyorsak, ehliyetsiz ürün satmıyoruz, temiz ürün satıyoruz, sağlık veriyoruz. Nasıl su sağlıksa organik tarım da sağlıktır. Yani evet. belki size o domatesin muhteşem bir tadı olduğunu vaat etmiyoruz. Ama sağlığınızdan gitmeyeceğine garantisini veriyoruz. Evet, onu da belgeyle veriyoruz. Yani bize gelen herkese onu göstermek zorundayız. Evrahımızı göstermek zorundayız. Bunu da çok yakından takip eden ilçe tarımlar var. Hani diyorlar ki ilçe tarım hani nasıl denetliyor? Ee, şöyle düşünün yaklaşık Türkiye'de ...yoğun olarak yani her yerde de, 10 ilde çok yoğun yapılıyor... Hı -hı. ...her ilçeye yaklaşık... ...bir tane düşüyor... ...üretici... Evet. ...hani o bir üretici de... ...yıl içerisinde gerçekten çok fazla denetleniyor... Evet şimdi e, programdan önce de Elif'le konuştuğumuzda... ...şey dedi... ...suyuna kadar hani toprağı da inceliyorlar... ...aynı zamanda suya da bakıyorlar... Evet. ...suda da hani bir sıkıntı olabilir... ...onunla da ilgili birazcık bir şeyler söyler misiniz? E, metal ağırlığının çok önemli... A, e, ...ve tuz oranı çok önemli. Hmm. Ee, şöyle bir ana sertifikamız var. Ana sertifika bu toprak şu kadar dönümdür... ...bu ürünler şu kadar ürün üretilir gibi bir ana sertifika var. Sonrasında yaz ve kış olmak üzere yılda iki kerede... ...iki de ürün sertifikası alıyoruz. Hmm. Bunu alabilmemiz için toprak, fide ve su analizlerinden geçiyoruz. Bundan sonra ürünü ekiyoruz... Çıkan ürünü tekrar tahlile yolluyoruz. Çok ee, çıkan ürün, evet Çok organiktir güzel. belgesini verip ürün sertifikası var. ve bunu eğer 20 kalem ürün ektiysek hepsi için yapıyoruz. Yani bu gerçekten e, muazzam bir e, tüketici denetiminin de olduğu bir iş. yani Gerçekten o yüzden yani demokratik derken ben onu kastetim. Ha, evet, yani e, eğer ürünün iç, e, suyunuzun içerisinde Tuz oranınız fazlaysa sağlığınızı zararlı. Metal ağırlığı fazlaysa, zararlı zaten. Metal. Hı -hı. aynı şekilde yani sizin e, sisteminize zarar vereceği için su en önemli noktalardan biri. Peki şimdi e, şunu sormak istiyorum. İstanbul'a baktığımız zaman hani burada böyle tarım yapılamazmış gibi falan görünüyor. Hiç öyle değil. Ama yapılıyor. Biraz Hiç bundan bahsedelim Mercimaz sen <gülüyor> e, anlatsana. Tabii ki yani İstanbul'un ilçelerine baksanıza Allah aşkına. Mecidiyoköy, Kadıköy, köyler dolu <gülüyor> burası yani. Bunlar bunlar ama eskiden kalmış. <gülüyor> kalmış. ha Adı kalmış ama birçok yer. Yani şu anda biz e, tophane civarındayız İstanbul'u bilenler için söyleyelim. Buradan İstanbul trafiğinde yola çıktığımızda 50 dakika içerisinde evet. sağlıklı tarımın yapılabileceği hı hı. yerlere ulaşabiliyoruz bir kez. Mesela Böyle yerler var. Versene. Mesela Beykoz'un köyleri var. Evet. Ee, Cam olduğu Öğümce Köyü var. Ee, Bahçıvan Köyü var. Va bah var yani. Şurada Üf ileride ya. Sarıyer'in köyü var. Kilyes'in ötesi var. Ee, Gümüşköy var. Ee, Ömerli Barajı Havzası var İstanbul'da. ...baraj havzası güvenli olan bir yer... ...çünkü orada yapılaşmaya izin verilmez... ...verilemez, yasa olarak verilemez... ...yapamazsınız, yasayı değiştirmeniz lazım... ...önce, e orada birçok yer var... ...Şile'ye doğru yukarıda... ...Kuzeybatı'da Şile'ye doğru... ...Kuzeydoğu'da Kandıra'ya doğru... ...İstanbul il Sınırları içerisinde olan... ...belediye otobüsünün çalıştığı yerlerde... Hı hı. Toplu, Sağlıklı, taşım, tarım, da toplu taşımla da gidebiliyorsunuz. Gidenler de var. Ama çok az biliniyor tabii ki. İstanbul e, metropol merkezinde çok bilinmiyor ve gidilmiyor. Gidilmesi tercih edilmiyor. Çünkü gıda bir meta olduktan sonra çok kolay bizim e, alımımıza sunuluyor. Ama işte güvenliğinden maalesef ki kaybediyor. Üstünde pestisit olan GDO'lu da olan ürünlerle karşı karşıya gidiyoruz. Oysa ki İstanbul'da bile bu sağlıklı gıdaya ulaşmamız mümkün. Üretim alanlarına ulaşmak mümkün olduğu gibi çeşitli gıda toplulukları var. Evet. O gıda topluluklarına dahil olmak mümkün. Gıda topluluğu şey demek, dünyada da geçerli olan bir yöntem bu. Gıda topluluğunda tüketiciler bir araya geliyor. Türetici adı veriliyor onlara. Ve onlar şunu yapıyor. Diyorlar ki bizim bir aylık şundan şu kadar, bundan bu kadar, diğerinden bu kadar ihtiyacımız var. Ve üreticilerle özellikle de küçük üreticilerle direkt irtibata geçiyorlar. Diyorlar ki bizim şu ürün listemiz bu bunlara ihtiyacımız var. O üreticiler de tabii sağlıklı gıda üreten üreticiler. İşte kimyasal kullanmayan Hı -hı. üreticiler bunlar. Diyorlar ki bizim şu üründen şu kadar bu üründen bu kadar var. İki liste birbiriyle örtüştürülüyor. Evet. Alın sizi üreticiyle tüketici buluşturuluyor. E İstanbul'da bundan kimin haberi var? Sağ olsun üçüncü defa bu yıl yapıldı. Üçüncü gıda çalıştayı 8 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinden üreticiler vardı. Özellikle İstanbul'dan birçok e, gıda topluluğu yer aldı orada. Bir araya geldiler. Geçen yılı değerlendirdiler. Bundan sonra ne yapılması gerektiğini değerlendirdiler. Ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için yeni bir yol, yeni bir kol açtılar, açmaya çalıştılar. Evet. Orada da bu konular tartışılıyor. Yani gıdanın güvenliği nasıl sağlanmalı? Bir kez güven çok önemli bir mekanizma. Ama Türkiye'yi düşünecek olursak o güveni bir yasal zemine oturtmamız gerekiyor. Bu da bizi işte organik sertifikasyon noktasına götürüyor. Evet bu çok önemli. Yani çünkü doğal ürün satıyoruz biz diyerek böyle hani... ...ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri... ...satan yerler de var. Yani Tabii. şu çok önemli değil mi? Sonuçta bunun bir sertifikası olacak. Ve evet. böyle hani kafasına göre kimse de bir şey... ...diyemeyecek. Evet. Böylece sertifikaya... ...uyulmadığını düşündüğünüz zaman da... ...denetlemesi olacak. Hani 174 arıyorsunuz. Evet. Falan filan. Yani... ...demek ki biz İstanbul'lu vatandaşları ...olarak da böyle yerhalde üretim, tüketim... ...pratiklerine dahil olabiliyoruz. Tabii ki olabiliyoruz. Organik pazarlar birçok yerde... ...İstanbul'da kuruluyor. O zaten hali hazırda... ...var ve keşfedilmeyi bekleniyor... Ya bunu hemen söylemek istiyorum. Organik pahalıdır. Ya Aha, Değildir. Hayır, Lütfen hayır, değildir. Hayır. Lütfen evet, toplam deniliyor. sahip olma maliyetine bakın. Çocuklarınızı kendinize hastalıklardan koruyacaksınız. Bu konuda hani çok uç şeyler söyleniyor, yazılıyor ama yani buna bu tarafına bakmak lazım. Güvenilir gıdaya direkt ulaşabileceğiniz noktalar bunlar. Fiyatı da o kadar yüksek değil. Bakın Türkiye'de çok yakın zamanda Temel gıda olarak kabul edilen patateste, soğanda basından izlemişsinizdir. Fiyat dalgalanmaları oldu. Depolama, stoklama durumları geldi. Ama organik pazarlarda ne patatesin ne soğanın fiyatı değişmedi. Evet. Çünkü organik ürünler kendi çevrimi içerisinde fiyat bulurlar. Onlara bir meta gözüyle bakılmaz. O bir üründür. Onun zaten alıcısı var. Belli bir noktaya gider ve fiyatlanır. Ama organik olmayan ürünler, konvansiyon tarımdaki evet. ürünler meta gözüyle bakıldığı için stoklanır, stok tutulur, fiyatı yükseltilir, spekülasyonlar yapılır. Evet. E burada böyle bir durum olmuyor ve kendi dinamiğinde bir fiyatlandırması var. Evet. Pahalı değil, lütfen buna dikkat edelim. Evet. Gıda toplulukları ayrı bir çözüm yöntemi olabilir, düşünülebilir, tartışılabilir, geliştirilebilir. Çok şükür, çok mutluyum ki e, Türkiye'de bunu düşünen ve bunun için çalışan insanlar var. Onların bir kısmı benim arkadaşım, dostum. E, yani sizler de görüşüyoruz Biz doğru. de onların içerisine evet. dahil olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de mutluyuz. Evet, çok güzel. Ee, o kadar iyi özetlediniz ki. Ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, tabii program kısacık. Şimdi bitmek üzere neredeyse. Ee, sadece kendi sağlığımız için değil. Yani bunun Ekonomik maliyeti dışında ekolojik maliyeti de var. Evet. Düşündüğümüz zaman senin az önce söylediğin Elif yani suyuna kadar bakıyorlar. Sadece toprağın kirli olup olmadığına değil suyun da temizliğine evet. bakılıyor. İçindeki tuz oranı bilmem ne işte ağır metallerle kirlenmiş mi falan. Yani sadece meselenin ekonomik boyutunu değil ekolojik boyutunu da o maliyeti de hesaba kattığımızda aslında... ...çok doğru bir... ...hani gıda üretimi sistemi olduğu ortaya çıkıyor. Dalgalanmaların olmaması mesela çok güzel. Çünkü kendi içinde bir bütün arada aracılar yok. Üreticiden evet. doğrudan alıyorsunuz falan. Böylece hani aradaki aracıların manipülasyonuyla... ...bir takım şeylerin fiyatları böyle dalgalanmıyor. Değil evet, mi? Evet, evet. Böyle bir dalgalanma e, yok. Tabii işin iyi tarafı bu. E, bunu da sürdürmek gerekiyor açıkçası. Yani ...insanlar bunlara ulaşmalı... ...tabii şey tarafına hani onu, o çok önemli ekolojik izi de çok önemli bu konunun ama biz bunu hani herkes bu duyarlılık ve algıda olmuyor olamıyor hep maliyet tarafıyla karşılık ekonomik geliyorum. maliyet ekonomik <gülüyor> maliyet ama e, hani bütçeye ne yansır diye bakılıyor gerçekten öyle çok çok yükleri yok hı, e, iyi e, insanları bu konuda bir kez daha düşünmeye davet ediyorum evet. döneminde aldığınız ürünler e, yani şu an kış sezonundayız pırasa kereviz ıspanak sezonu eğer bunlardan yiyeceğiniz kadar Fer abla bana oradan iki kilo değil de ben ne kadar tüketiyorum yarım kilo tüketiyorum yarım Hı -hı. kilo eğer alırsam zaten normal bir haftalık pazarınıza denk gelecektir. Evet, yaptığınız evet, Çok miktarlardı. Yani Hı, hani zaten üç kilo mandalina alıp yarısını çöpe attığınızda zaten yediğiniz bir kilodur. Bir kilo zaten aynı paraya denk gelmiş oluyor. Aynen. Bir de hani yediğiniz şeyin kalitesi de çok önemli. Aynen. Biz hep böyle e, nicel verilere takılıyoruz. Ya işte bir kilo aldım onun bir kilosuyla bunun bir kilosu falan ki arada ben çok fark olduğunu da düşünmüyorum. Yani öyle çok pahalı falan da değil aslında. Ama öyle bir algı var kesinlikle. Ama Aynen. önemli olan ne kadar besin aldığımız ve kendimizin. nasıl kadar az zehir dediğimiz. Onun da hani şeyi ekonomik maliyeti falan çok düşünülmeme diye düşünüyorum. Evet programımızın sonuna geldik ve e, güzel bir şarkı veda e, edecektik ama zaman kalmadı. Bence e, şarkıdan daha <gülüyor> güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. ve Elif'e geldikleri için. Evet e, sudan gelen de bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.